''Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.''